Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, bugün e, Peygamberimizin getirdiği İslam'ı anlatırken karşılaştığımız bir takım problemlerden bahsetmek istiyorum. Bizim amacımız Kur'an ve sahih sünneti seniyye ölçülerinde Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu dini insanlara anlatmaya çalışmak, insanları buna davet etmek. Bu, bu doğrultuda elimizden geldiği kadar Kur'an'dan, Peygamberin sahih sünnetinden deliller ile konuşmaya çalışıyoruz, deliller ile yazmaya çalışıyoruz. Delilsiz hiçbir şey anlatmamaya çalışıyoruz. Ve her anlattığımızın mutlaka kaynağını özellikle, Yazılarımızda özellikle kaynaksız hiçbir şey vermemeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu çünkü bu kültür çok önemli. Delilsiz bir metin hiçbir şekilde aslında olmaması lazım. Mutlaka kaynak belirtilmesi lazım. Bu hususta birçok kitapta maalesef eksiklik var. Yani kaynak verilmeden din tebliği yapılıyor ve bu nedenle de sahihler arasında uydurma rivayetler de karışabiliyor. İşte bu doğrultuda biz anlattıklarımızı mutlaka ve mutlaka delillere dayandırarak yapmaya çalışıyoruz. Bunun karşısında, bunun karşısında da birçok problemlerle savaşmak durumunda kalıyoruz adeta tabiri caizse. Birçok mücadeleler vermek zorunda kalıyoruz. Peygamber'in sünnetini icra ettiğimiz için, bunları anlattığımız için bize büyük tepki gösterenler oluyor. Tabi bu tepkilerin olması doğaldır. Bu anlayışla karşılanabilir. Çünkü insanlar yıllardan beri yaptıkları yapa geldikleri şeylerin tersine şeyler duydukları zaman buna tepki göstermiştir. Hazreti Adem'den Aleyhisselam'dan günümüze kadar her peygamber dini tebliğ ederken mutlaka karşılarında insanların tepkisiyle karşılaşmış ve mücadele etmişlerdir. Bizim de bu şekilde tepkiyle karşılanmamız doğaldır. Bu normaldir. Ancak Müslümanlar bu tepkilerinde biraz aşırıya kaçıyorlar. Tepki gösterebilirsiniz. Tamam. Bunu anlıyoruz ama Tepkide aşire gitmemek lazım. Bizim hakkımızda iftiraya varan, olur olmaz ifadelerle karalama yapanlar var. Bizim gibi anlatan insanları, insanların gözünde düşürmek için sapık damgası vuran, iftiralar atan, yani akla gelebilecek her türlü iftiralarla onları karalamaya çalışanlar var. Oysa bizim derdimiz, hiçbir kimsenin ne hocasını, eleştirmek yani kötü noktada kötü insanların gözünde kötü gözünde düşürmek ne amacımız onları insanların gözünde düşürmek ne karalamak ne iftira atmak bu insanlarla bizim bir derdimiz yok bir alıp veremediğimiz de yok ama insanlara bir türlü anlatamadığımız bir şey var şu anda yaşadığımız İslam gerçekten peygamberin getirdiği İslam mı yoksa bize öyle gösterilmiş, bize öyle olduğu söylenilen bir İslam mı? Biz bunun bunun doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Peygamberimizin getirdiği İslam'ı insanlara aktarmaya, ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu noktada delilleriyle insanlara bilgilendirmek için yaptığımız konuşmalar, video çalışmaları, yazılar, bir takım çevrelerden şiddetle tepki gösteriyor tepkiyle karşılar, karşılanıyor. Halbuki hiç de şu söylenmiyor. Yani bu anlatılanlar acaba doğru mudur? Doğru değil midir? Bir inceleme, araştırma zahmetinde bulunmaksızın anlattıklarımız karşısında ilk evvela ön yargılı bir şekilde şiddetle tepki gösteriyorlar. Eleştiriyle karalamayı, iftirayı birbirine karıştırıyor insanlar. Eleştirmek ayrı şeydir. Bir insana iftira etmek ayrı bir şeydir. Eleştiride insanın savunduğu fikri deliller ışığında izah etmeye çalışmak vardır. Deliller ışığında erisini doğrusunu anlatmaya çalışmak vardır. Ama iftirada o insanın hak etmediği bir şeyi ona mal etmek vardır. Bizim anlattıklarımızın hiçbirisinde adı geçen şahsiyetlerin, kendilerinin ve eserlerinin hiçbir şekilde iftirası yapılmamıştır. Sadece kendileri tarafından bize ulaşan eserlerindeki yazılı beyanlarına bakarak ve bize ulaşan nakiller doğrultusunda Elimizde bulunan Kur'an ve sünnet ölçülerinde değerlendirmesini yapıyoruz. Yoksa hiç beyan edilmemiş, eleştirdiğimiz şahıs tarafından hiç ortaya koyulmamış afaki, uydurma, iftira dolu sözlerle biz eleştiri de bulunmuyoruz. Kendilerinden ulaşan nakiller doğrultusunda bu İslam'a uyuyor ya da İslam'a uymuyor diye eleştiride bulunuyoruz. Bizim yaptığımız budur. Kimseye iftira atmak değil. Geçmişte yaşamış birçok alim, birçok e, İslam'a hizmet etmiş insanlar yaşamış, gelip geçmiş gitmişler. Allah onların e, dine hizmet edenlerinden razı olsun, güzel çalışmalar yapanlarından razı olsun. Ama bu arada eğriyle doğruyu da ayırt etmek zorundayız. Dinimizi doğru anlatanlarla, dinimize bidat ve hurafe bulaştıranları ayırt etmek zorundayız. Biz eğer ki bunu yapmazsak, eğer iyi doğruyu ortaya koyacak çalışmalar yapılmazsa, o zaman dinin bozulmuş tarafı, dine bulaştırılan şirk, bidat ve hurafeler nasıl toparlanacak, nasıl düzeltilecek? Bunu kim yapacak o zaman? Eğer ki filan zata dil uzatmak sayılırsa, eleştiri, falan zaten dil dil uzatmak sayılırsa ona dokunma buna dokunma o zaman ortadaki kokuşmuşla ortadaki şirk bidat ve hurafelere kim dur diyebilecek o zaman İşte bu noktada insanlarımız söylediklerimizi dinlemek sizin hemen sapıklık damgasını vurup bizi dışlamak durumunda bizi dışlamak için bizi dışlamak için elinden geleni yapmaktadır. İnsanların gözünde küçük düşürmek için elinden geleni yapmaktadır. Oysa biz amacımız bizim amacımız İslam'ı peygamberin getirmiş olduğu yalın haliyle insanlara ulaştırmaya çalışmak. Ne bir mezhep ne bir cemaat taassubu içerisine girmeden insanlara bu temiz dini ulaştırmaya çalışma. Ha anlattıklarımızda delilsiz bir şey olursa Kur'an'dan peygamberimizin sünnetinden delilsiz olarak anlattığımız bir şey olursa karşımıza çıksınlar. Bizi düzelsinler, bizi doğrutsunlar. Ancak karşımıza delille çıkamayan insanlar ayet ve hadislerle karşımıza duracakları yerde Ayet ve hadislerin karşısında filan alim şunu dedi, filan alim bunu dedi diyerek bize gıya delil getirdiklerini zannediyorlar. Oysa ki dinimizde en başlıca temel deliller Kur'an ve sünnetten oluşur. Bütün eserler, bütün yazılan kitaplar bu delil üzerine bina edilmiştir. Bunlar üzerinde toparlanır. Binlerce eser, binlerce kitap bu esas üzerinde şekillenir, görüş beyan eder, eleştiri yapar. Bundan delil olmaksızın Ahmet Efendi'nin sözü delil olarak getirilmez. Mehmet Hoca'nın sözü delil olarak getirilmez. Bir hususta dinde Allah ve Resulü ne diyor ondan delil getirmek gerekir. Onun haricinde eğer ki bir husus varsa başka hususlardan kıyas yapılarak delil elde edilir. Ancak hiçbir delil olmaksızın sadece benim şeyhim böyle diyorsa bir hikmeti vardır. Ya da benim hocam şöyle diyorsa mutlaka bir hikmeti vardır diyerek dinde bir uygulama olmaz. Delil bu, Bunlar delil olmaz. Örneğin bir hususta Rabbimizin kelamından delil getirdiğimiz bir şahıs, Peygamberimizin sünnetinden delil getirdiğimiz bir şahıs, İmam Rabbani'den karşımıza delille geliyor. Biz diyoruz ki, İmam Rabbani dinde delil değildir. İmam Rabbani'nin sözü dinde de delil değildir. İmam Gazali ya da başka bir zat. Bunların sözleri birinci derece İslam'da delil değildir. Biz alimlerin görüşlerine saygı duyarız. Onların beyan ettiği görüşleri Kur'an ve sünnet ölçülerine uyduğu sürece, bunun üzerine bina edildiği sürece biz onların görüşlerine uyarız, saygı duyarız. Ancak apaçık ayet ve hadisler karşısında filan efendi şunu dedi filan efendi bunu dedi dersek, o zaman biz doğru dini kimden öğreneceğiz, kimden anlayacağız, kime ne anlatacağız? Bu mümkün olmaz. İslam bu iki temel üzerine bina edilmiştir. Kur'an ve sünnet bir bütündür ve bu temel üzerine bina edilmiştir. Bu temel, işte biz bu temelden uzaklaştığımız için, bugünkü hastalıklarımız bizi bu noktaya getirmiştir. İslam alemi bugün, bu hastalığımız yüzünden adeta bambaşka bir İslam modeli yaşamaktadır. Peygamberin getirdiği İslam bir yerde duruyor, bizim yaşadığımız İslam başka bir yerde duruyor. İşte biz bu noktada insanları peygamberin getirdiği dine sevk etmeye çalışıyoruz. Bütün derdimiz budur. Peygamberimizin gariplere müjdeler olsun buyurduğunda... Garipler kimlerdir ya Resulullah dediklerinde insanların bozluklarını düzeltenlerdir buyuruyor hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem. İşte biz insanların bozluklarını düzeltmeye çalışırsak bu bunlardan olursak eğer, düzeltmeye çalışanlardan olursak ne mutlu bize. Ha bu doğrultuda ne yapıyoruz? delilleriyle hareket etmeye çalışıyoruz. Elbette bizim de hatalarımız olacaktır, olması gerekir. Çünkü insan beşerdir. Her zaman hataya açıktır. Ancak önemli olan hatada ısrar etmemektir. Delilleri karşısında hatamız olduğunda ısrarcı olmamaktır. Kardeşler şimdi bir hususta eri doğru anlayabilmek için Öncelikle dinlemesini bilmek gerekiyor. Adaletle dinleyen birisi mutlaka konuyu anlayacak, eğri ve doğruyu yine kendi beyninde, kendi zihninde tartabilecektir. Ancak anlattıklarımızı hiç dinlemeksizin, dinleme zahmetinde dahi bulunmaksızın, itiraz eder bir yapıda ve karşı durur bir yapıda bize eleştiriler yapanlar var. Halbuki bizim anlatıklarımızı hiç dinlemek sizin yapıyorlar bunu ön yargıyla. Ön yargı çok kötü bir haslettir. Bir insanın gerçekleri görmesini, doğru öğrenmesini engeller. Ne olursa olsun hangi fikir fikir sahibi olursa olsun önce bir dinlemesini bilmek lazım. Dinlemekten çekinen insanlar kendi inancında sabit olmayan ve başkalarının anlattığından etkilenme korkusu yaşayan insanlardır. Değilse imanında sabit olan, ayakları sabit olan bir insan, neye ne için inandığını gerçek manada bilen bir insan, kimseyi dinlemekten çekinmez. Herkesle oturur, konuşur, dinler ve kafasında değerlendirme yapar. Ama eğer ki kendi gittiği yolu tam manasıyla bilmeyen, İnandığı ve yaşadığı şeyleri ne için yaptığını dahi bilmeyen birisi olursa işte böyleleri dinlemekten dahi korkarlar. Eleştirilmekten hiç hoşlanmazlar. Adeta ilahlaştırdıkları, yücelttikleri insanların en küçük bir eleştirisini dahi kabul etmezler. Halbuki şöyle bir düşünseler, ya bir dinleyelim bakalım bu, bu insanlar ne anlatıyor? Saundukları deliller gerçekten var mıdır, yok mudur? Bunu söyleseler, bu şekilde hareket etseler yine doğruyu bulabileceklerdir. Geçenlerde yapmış olduğum bir sohbette, ''Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım'' diye rivayet edilen sözün hadis olmadığını, uydurma olduğunu anlatmıştım. Diyor ki bir tanesi, ''Sen'' Buhari'de, Müslim'de, İbn Mace'de, Tirmizi'de geçen sahih bir hadise nasıl uydurma dersin diye bana tepki göstermiş. Halbuki belli yani bilmediği bu hususu. Ben de dedim ki kendisine cevap olarak madem ki bu kaynaklarda geçiyorsa hangi kaynakta geçtiğini bir belirtirsen biz de öğrenmiş olalım. Diye karşı cevap verdim. Ama tabi bunun karşısında herhangi bir cevap gelmedi. Şimdi insanların bu şu özelliğini gösteriyor. Birilerinin dolduruşuyla hareket ettiğini, birilerinin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini ve tamamen taklitcilikle hareket ettiğini ortaya koyuyor. Değilse bizim anlattığımız hususta gitse, sahih hadis kaynaklarını karıştırsa, araştırsa, sorsa, bunun olmadığını görecek ve diyecek ki doğruymuş. Ama bu zahmete girmeksizin hemen diyor ki birilerine gidiyor, işte filan yerde filan kişi diyor ki işte bu hadis değilmiş, bu uydurmaymış diyor. Bu şekilde yaklaştığı için doğruya ulaşamıyor. Halbuki ön yargıyı bırakıp gerçekten kaynağına ulaşarak dini öğrenmek gerekiyor. Bizim derdimiz insanları deliller ile buluşturmak. Kaynaklar ile buluşturmak. Aradan başka kitapları, başka görüşleri çıkarmak istiyoruz. Direkt Allah'ın kelamı ile buluşturmak istiyoruz. Direkt peygamberin sünnetiyle buluşturmak istiyoruz. İnsanlar bir tanışsın, bir görsün. Ondan sonra delillerle karşılaşınca kendi zihinlerinde yaptıkları her şeyin Delilini düşünsünler, idrak etsinler. Derdimiz bu. Ama bir takım çevreler maalesef insanlarımızı, Müslümanları bir türlü kaynağına, suyun ana kaynağına ulaştırmıyor. İlla ki önlerine başka bir şeyler getiriyorlar. İçilecek tertemiz suya ulaşmalarına engel oluyorlar. Biz de diyoruz ki, Suyun kaynağına gidelim. Suyu tertemiz içmek için kaynağını bulalım. Bunun derdindeyiz. Ama tabi bu hususta maalesef çok engellerle karşılaşıyoruz. Çok iftiralarla karşılaşıyoruz. Bundan sonra da bunlar e, olacak bu maalesef karşılaştığımız bir durum. Ama buradan kardeşlerime sesleniyorum. Bu sohbeti dinleyen her kim olursa olsun, hangi cemaate mensup olursa olsun, hangi ideolojik düşünceye sahip olursa olsun İslam adına ne yapıyorsa ne uyguluyorsa peygamberde bir örneğinin olup olmadığını mutlaka baksın. Kendisine anlatılan dinin direkt kaynağından delillerini istesin. Kulaktan dolma bilgilerle bir takım hikayelerle dini yaşamayı artık bıraksın. Gerçek manada bir Rabbimizin kelamına ve gerçek manada peygamberimizin sünnetine yönelsin. Eğer ki bütün gidişatımız her şey yolundaysa, her şey doğruysa. Peki bugün İslam aleminin yaşadığı bu sıkıntılar, bu içerisinde bulunduğumuz bunalımların sebebi nedir? Eğer ki her şey yolundaysa, mutlaka bir yerde bir yanlışlık var kardeşler. Mutlaka biz bir yerlerde hata yapıyoruz. Eğer ki biz bu dini düzgün yaşasaydık, gerçekten anlayabilmiş olsaydık, Rabbim bizleri bu zilletten kurtarır, mutlaka güzel yerlere yerleştirdi, güzel noktalara getirirdi. Ama İslam alemi zilletten bir türlü kurtulamıyor. Oysa Rabbimiz buyurmuyor mu? Eğer ki iman ediyorsanız üstün olan sizsiniz. O halde üstün değiliz biz. Zillet içerisindeyiz. İslam alemi perişan, her tarafta karmaşa, her tarafta terör, cinayetler, her türlü kötülükler, katliamlar bunlar bir türlü bitmek tükenmek bilmiyor. Peki neden Müslümanlar bir türlü ayağa kalkamıyor? Neden Müslümanlar izzetli günlere kavuşamıyor? Bunu düşünmek lazım. Biz bir yerlerde hata yapıyoruz. Allah'ın kelamını önümüze koymadık. Resulullah'ın sünnetini örnek almadık. Bütün mesele budur kardeşler. Ne zaman ki biz gerçekten bize Rabbimizin gönderdiği peygamberin tebliğ ettiği dine dönersek, bir takım hastalıklı, dışarıdan ihraç edilmiş sistemleri bir tarafa bırakırsak, Allah'ın emrettiği yola gelirsek, işte o zaman bu sıkıntılarımız sona erecek. Bu zilletten kurtulup izzetli günlere tekrar döneceğiz. İşte biz bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Bize bu noktada karalama yapmaya çalışanlara buradan çağrıda bulunuyorum. Bizim kim olduğumuz, ne olduğumuzun hiçbir önemi yok. Anlattıklarımızın delillerine bakın. Delillerini araştırın. Ve bunu sorgulayın. Karşımıza delille gelin. İftira atarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Hiçbir kimse kimseye iftira atarak bir şey elde edemez. Ahirette hesap var. Karşılaşacağız. Hesap gününde pişman olmamak için o halde deliller ile hareket edelim. Dinimizi güzel bir şekilde kaynağıyla delil, delilli bir şekilde tebliğ etmeye çalışalım. Bunun dışında niyetimiz yoktur kardeşlerim. Hiçbir kimsenin ne hocasına ne cemaat liderine ne de abisine ne de saygı duyduğu liderine dil uzatmak ve onu alaşağı etmek gibi bir niyetimiz asla olmadı ve bundan sonra da asla olmayacaktır. Tek derdimiz var o da İslam'ı doğru bir şekilde anlatabilmektir.